Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Her birinizin keşke bir işe yarasak da bir işin ucundan tutabilsek ne yapabiliriz dediğiniz günler yaşadığınızı yakından biliyorum. Çünkü ben de öyleyim. Ben teklif ettim arkadaşlara böyle bir konuşma yapmanın, Mümin Suresini konuşmanın tam zamanı diye. Onlar çok uğraştılar, çok emek verdiler, yol kazalarına uğradılar. Bütün çalışan arkadaşlarıma Diyanet Vakfı Mütevelli'de ve yardımcıları olarak çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca yaklaşık 10 gündür burada bir hayır çarşısını sabahtan akşama kadar her bir tezgahın başında birileri durarak yürüten, ve Türkiye'nin her tarafında okullarda, belediyelerde, vakıflarda, derneklerde, çarşılarda efendim bu faaliyetleri kuran e, kardeşlerimizin her birerlerine minnetlerimi arz ediyorum huzurlarınızda arkadaşlar e, ben duygusal sözler söyleyemeyeceğim çünkü söyle e, yani o kalbimin o kısmını açtığım zaman konuşamayabilirim. Bir şeyler öğretmeye, bir şeyler öğrenmeye çalışalım hep beraber ve ona duygularımızı da katalım ve sonuçta ne yapabileceğimizi de bir gözden geçirelim yine hep beraber şu bir saat içinde öyle murad ediyorum öyle diliyorum Rabbimden Allah Teala muvaffak etsin inşallah bu yüzden konuşmamızın başlığını Mümin Suresinden Günümüze Mesajlar diye belirledik arkadaşlar oraya Mümin Suresi ee, 85 ayet ve içerisinde bir bölüm epey bir bölüm yaklaşık üçte biri kadar surenin belki daha fazla ee, Firavun ailesinden mümin bir zatın ismi geçmiyor efendim e, Hazreti Musa'yı müdafaa ederken Firavunla olan mücadelesini anlatıyor ee, onun içinde o zatın hatırasına bu sureye mümin suresi. Yani Allah'a inanan, onun gönderdiği peygambere inanan bir kulun suresi denmiş. Bu isim verilmiş. Bir diğer ismi de gafir suresi. Tabii biz burada tefsir çalışması yapmayacağız. Sureyi ben tefsirinden okudum tekrar sabah. Efendim notlarımı aldım. O notlarla işte kendimize bir takım mesajlar çıkarmaya çalışacağız. Fakat bu bütün o hikayeyi anlamaya çalışmadan önce bir şeyi size hatırlatmak isterim arkadaşlar. Ee, İslam ahlakçıları insandaki duyguların ifrat ve tefrit hallerini rezilet ahlakı olarak kabul ederler. Sadece ve sadece itidal hallerini fazilet olarak kabul ederler. Bu açıdan baktığımızda, bu bugünkü şu andaki gündemimiz olan o mümin zatın duruşunu anlayabilmemiz için korkaklığın bir rezilet, rezil bir ahlak yani, saldırganlığın da bir rezilet, biri ifrat, biri tefrit, bunun mutedil halinin şecaat yani cesaret olduğunu ee, en başta bir defa zihinlerimize yerleştirelim. Hepimizin korkuları var. İçimizde belki de çok derin korkuları olan kardeşlerinizden biri de benim. Ve bununla hayatım boyunca mücadele ettim. Ee, korkularımız geçmeyecek arkadaşlar. Bence hiçbiriyle konuşmak nasip olmadı ama Filistinliler de korkuyorlar. Çünkü insan korkar yani. Korkmak başka şey. Korkak olmak başka şey arkadaşlar. Korkmak insani bir duygu. Yani Allah bizi yaratırken varlığımızı sürdürebilmemiz için bir takım refleksler, bir takım temel duygular yerleştirmiş içimize. Korku da bunlardan birisi. Ama ne zaman ki bu korku bizi atacağımız adımların önüne geçiyor, bizi engelliyor, bizi hep aşağıya ve geriye çekiyorsa arkadaşlar... Bu korku korkaklığa dönüşüyor ve bir rezilete dönüşüyor. Bu arada rica edeceğim fotoğraf ve e, görsel kayıt almamanızı arkadaşlar. E, hiç korkusuz olmak. Mesela hiç korkusuz olmak bir kahramanlığın bir şartı gibi geliyor kulağımıza. İnsanın bütün korkularını yenmesi ve artık gözünü budaktan sakınmaması. Aslında o da bir rezilet. Çünkü o hiç korkusuzluk yani hiçbir şeyden korkmamak mesela haksızlık yapmaktan korkmamak, mesela birine zulmetmekten korkmamak, mesela Allah'ın azabından korkmamak, Allah'ın hesabından korkmamak. Arkadaşlar bu da insanı saldırgan, mütecaviz ve zalim kılıyor. Birebir ilişkilerimizden tutun da işte şu anda şahit olduğumuz e, efendim e, soykırıma varıncaya kadar. Dolayısıyla bu ikisinin ortası, şecaat, yani cesaret arkadaşlar korkularımızın yanına ekleyeceğimiz e, güzel ahlakın çok önemli bir parçası. İşte bu mümin kul cesur bir kul. Birazdan onu göreceğiz. E, sure, mümin suresi arkadaşlar Cenab-ı bize tanıtarak başlıyor. Uzun uzun okuyamayacağım bu 85 ayetin tefsirini de yapmamız mümkün değil. Fakat İlk ayetlerde Cenab-ı Hakk'ın Rabbimizin hangi isimlerinden bahsedildiğine şöyle bir bakalım. Yani içeriği size aşağı yukarı anlattım. O içerik bakın hangi ayetlerin hatırlatılmasıyla, hangi isimlerin, affedersiniz, hatırlatılmasıyla başlıyor. Aziz ismi, Ali ismi, Gafir-i oluşu Rabbimizin yani günahları affeden oluşu bir adı da Gafir suresidir. Surenin hemen başında bu isim e, esma isnadan bu isim geçtiği için, Gabil teyb oluşu Rabbimizin yani tevveleri kabul edişi zikrediliyor. Sonra Şebi dül oluşu cezasının çok şiddetli Allah'ın cezasının çok şiddetli oluşundan bahsediliyor. Vütaul deniyor. Rabbimiz kendisini tanımlarken böyle söylüyor. Lüt dav, lütfu ve ihsanı çok bol kudret sahibi anlamına geliyor. La ilahe illahu kendisinden başka hiçbir ilah olmayan ve ileyhim nasir ve dönüp geleceğimiz varacağımız, huzuruna varacağımız kudret ve ilah olarak kendisini bize tanıtıyor Rabbimiz. Arkadaşlar İnsan Rabbini tanımadığı zaman, eksik ve yanlış tanıdığı zaman, Rabbi hakkında yanlış kanaatlere vardığı zaman hayatının mihveri yerinden oynar insanın. Mesela tevekkül edemeyen birini düşünün. Her daim panik, her şeyden kaygılı, korkak, adım atamayan, risk alamayan bir insanı düşünün. Çünkü allah Teala'nın veli, vekil, kadir, muktedir gibi isimlerine güvenemediği için, onları içine yerleştiremediği için. Tabii bunun da psikolojik temelleri var, ben oralara girmiyorum. Yani hep de kendinizi suçlamayın. Çok eskiden beri gelen temelleri olabilir. Onları ancak profesyonel yardımlarla aşabiliriz. Arkadaşlar bütün hayatınızın mihveri oynar. Veya allah Teala'nın, mesela Hristiyanlar ve Yahudiler, bu saldırganlıklarının temelinde ne var diye merak ediyorsanız, bence yani itikadi temelinden temellerinden birisi kendilerinin seçkin olduğuna ve cenneti zaten Hristiyan olmakla ve Yahudi olmakla zaten cennetlik olduklarına inandıkları için. Yahudiler bunlara ilaveten bir başkası istese bile Yahudi olamaz. Yani Hristiyanlarda gene o var. Yani isteyen biri Hristiyan olabilir. Misyoner bir dindir Hristiyanlık. Yahudilikte o da yok arkadaşlar. Sadece Yahudi bir anneden doğan Yahudi olabilir. Ve Yahudi olmak demek Tanrı'nın seçkin kulu olmak demektir. Yahudiler dışındaki diğer bütün insanlar onlara hizmet etmek üzere, onların hayatını kolaylaştırmak üzere yaratılmışlardır. Onların malları, canları, kanları onlara helaldir. Yani günah işliyoruz, hak çiğniyoruz. İnsanların ülkelerini işgal ettik falan böyle bir düşünceleri yok arkadaşlar. Zihni anlamanız için söylüyorum. Merak edenler, tabii yani değiştirilmiş Yahudilikten bahsediyoruz. Yani Allah'ın indirdiği din böyle değildi. Şimdi dinler tarihine de girmeyelim. Merak edenler için hararetle tavsiye ettiğim bir kitap var. Yahudi Tarihi Yahudi Dini. Kitabın adı bu. İsrail Şahak diye bir Yahudi tarafından yazılmış Bildiğim kadarıyla en son yani söylenen İsrail'e girmesi yasak olan bir Yahudi. Yani yasaklamışlar çünkü kendilerini apaçık bir şekilde ortaya koyduğu için. Şimdi arkadaşlar bu yüzden allah Teala Elmalı Hamdi Yazır Merhum'un da ifade ettiği gibi Kur'an'da çok yoğun bir şekilde arkadaşlar her cümlesinde neredeyse kendisini bize anlatır nasıl affettiğini, nasıl rızık verdiğini, nasıl yarattığını, nasıl hesap soracağını, nasıl ödüller hazırladığını, nasıl ceza yeri hazırladığını, Kur'an baştan sona Allah'ı bize anlatır. Niye yani haşa, kayıt da, kayda da giriyor bu sözler, zaten Emel defterimize de yazılıyor. Haşa yani haşa ve haşa. Cenab-ı Hak böyle megaloman mı yani, niye böyle kendini anlatıp duruyor? Arkadaşlar çünkü tekrar ediyorum, eğer Rabbimizi doğru tanımazsak bizim hayatımızın mihveri kayar. Ya korkak bir ezik, ya saldırgan bir zalim, ya bencil bir narsist, ya efendim ezik bir o narsistlerin ezdiği insanlardan biri oluruz. Onların bile sonlarını anlatıyor. Bu surenin içinde var. Bir takım insanların sultası altında ezilip, Arkadaşlar, kendilerini çaresiz hisseden ve o e, üstün gördükleri kişilere çaresizce tabi olan kişiler, bakın dikkat edin bunlar arkadaşlar, bu kadınları çok ilgilendiriyor bu tanımlar. Yani ben ne yapayım mecburum, işte benim başımda böyle bir birileri var, böyle bir düzen var, buna uymak zorundayım. Evet yanlış ama çarem yok. Efen yaptığı bir süre sonra zaten onu doğru görmeye başlıyorsunuz. Psikolojik deneyler özellikle sosyal psikoloji arkadaşlar topluma uyum sağlayan beynin bir süre sonra o uyum sağladığı şeyleri hakikat olarak algıladığını söylüyor. Bununla ilgili deneyler var. Geçiyorum. Efendim böyle birini düşünün yani. Uyumuş kalabalığa, tamam mı? Bu kalabalığa uymak mazeret kabul edilecek mi? Arkadaşlar Edilmeyecek. Bilin. Kur'an-ı Kerim'de defalarca anlatılıyor. Müstezaflar ve müstekbirlerin yani toplumları zorbalıkla yöneten kişilerle o müstekbir, o zorbalara kendini çaresiz hissettiği için uyan kalabalıkların kıyamet günündeki konuşmalarının anlatıldığı yerler var. Bunlardan bir tanesi de bu surede geçiyor. Onlar diyecekler ki biz dünyadayken size uyduk. Hadi şimdi bizden bu azabı savın. Defedin bu azabı bizden. Onlar da diyecekler ki biz de azabın içindeyiz. Nasıl defetecek edeceğiz? Ya da uymasaydınız bize başka bir yerde. Uymasaydınız bize diyecekler. O azaplar, bu sefer Cenabı Hakk'a yalvaracaklar. Ya Rabbi bunlara iki kat azap ver. Çünkü onlar yüzünden biz bu günahları işledik. İşte Söylemiyorum kim kime baskı yapıyorsa kim baskı altındaysa herkes kendini biliyor. Biz işte falanın yüzünden bu günahları işledik. Şu andaki en büyük üzerimizdeki en büyük zorbaları söyleyeyim mi size arkadaşlar? Tepemize çıkardığımız çocuklarımız. Tepemize çıkar hepimizi şu anda çocuklar yönetiyor. Dünya tarihinin kanaatimi söylüyorum. Tarihçi değilim, ilim adamı da değilim. Dünya tarihinin en şımarık, en disiplinsiz, en iradesi, zayıf insan neslini yetiştiriyoruz. Arkadaşlar, işte diyecekler ki Ya Rabbi bunlara iki kat azap ver. Çünkü bunlar yüzünden biz bu günahları işledik. Cenab-ı Hak diyecek ki, Gâle likullin bu'afun. Hepinize iki kat azap var. Çünkü siz de onlara uydunuz, uymasaydınız. Yani bu Rabbini tanımak arkadaşlar insana güç verir. Rabbini tanımak insanın yolunu aydınlatır, insanı bir takım hesaplardan kurtarır, her şeyi adım adım hesaplamaktan insanı kurtarır. Hak bellidir, batıl bellidir. Sonra çok önemli bir şey arkadaşlar, burada da Mümin Suresine, bu Mümin Kulda şimdi birazdan göreceğiz, hemen geçeceğim. Sonra Rabbini tanımak arkadaşlar, onun huzuruna döneceğimiz için. Kur'an'da bildirildiğine göre en akıllımız bu dünya hayatını yarım gün kadar hatırlayacakmış dirildiği zaman. En akıllı insan herhalde yarım gün kadar kaldık dünyada diyecekmiş. Efendim asıl odaklanmamız gerekenin ve innel ahirete lehiyel hayvan asıl hayat ahiret hayatıdır diyor allah Teala. Orası olduğunu ben şu andaki davranışlarımı ahiretteki sonuçlarına göre seçmeliyim. Ahiretteki sonuçlarına göre seçmeliyim. Bilinci insanın kafasını arkadaşlar nasıl yapıyor biliyor musunuz? Her, her konuda başaramadım ama başarabildiğim yerlerden biliyorum yani. ışıl ışıl oluyor kafamızın içi. Ne bir belirsizlik. Mesela vereyim mi, vermeyeyim mi? İnfak edeyim mi, etmeyeyim mi? Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Verdiğin senin harcadığın Çöp. Çöpe dönüşüyor. Çok affedersiniz yani. Her türlü çöpe dönüşüyor. Yediğin, içtiğin, giydiğin, her neyse. Ama verdiğin senin. Ahiret bilinci böyle bir şey. İşte bu sure bize bütün bu ve tabi Kur'an-ı Kerim bütün bu ilkeleri bize çok kuvvetli bir şekilde anlatıyor Böylece ne oluyor Kur'an bilgisi arkadaşlar? Bizim hayatımızı ışıl ışıl aydınlatıyor. Burada bir şeyi hatırlatayım. Ee, yani çok fazla kuvvetli, zengin bir sosyal hayatım yok. Ama görebildiğim kadarıyla arkadaşlar. İnşallah bu salondaki herkes bundan müstesnadır. Yine de ben gözlemimi söyleyeyim. İki Müslüman bir araya geliyor. 2 saat oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Bir kere bile Allah, ahiret ve peygamber sözü geçmiyor. Yeme, içme, seyahat, gezme, tüketim, alışveriş, sağlık. Sağlık hele şu anda bir idol yani arkadaşlar. Sağlık en birinci gündemimiz. E, halbuki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Yahudileri tarif ederken onlar hayata çok düşkündürler. Bin yıl yaşamak isterler. Müşriklerden bile halbuki ahirette cennet, Onlara mahsustur, öyle düşünüyorlardı. ona rağmen ölüp o cennete gitmek istemezler. Burada bin yıl olsa yaşamak isterler diyor. Yani şu anda biz adeta o durumdayız. Dolayısıyla sizi de bu açıdan hayatınızı gözden geçirmeye, gündelik dilinizin bu kadar sekülerleşmiş olmasının doğal sonucu olarak çocuklarınızın dinden uzaklaştığını hatırlatmaya, hatırlamaya, bunu tefekkür etmeye davet ediyorum. Arkadaşlar bizim bir dezavantajımız var. Kitabımızın dili bizim dilimiz değil. Yani Türkçe konuşuyoruz biz. Kitabımız Arapça. Ve bir Türk'ün yabancı dil öğrenmesi kolay değil. Türkler pek kolay yabancı dil öğrenemiyorlar. Çeşitli sebepleri bunun açıklanıyor, e, izah ediyor. Fakat gayret etmemiz lazım. Eğer aslını öğrenemiyorsak çok sık, devamlı bir şekilde meal okumamız lazım. Tefsir okumamız lazım. Arkadaşlar bir gün geçip de spontan bir şekilde kitabı açarak değil, günlük konuşmalarımızın içinde bir tane ayet, bir tane hadis hiç geçmiyorsa ders hariç, bak böyle dersler falan hariç, günlük konuşmalar içinde geçmiyorsa bilin ki diliniz dünyevileşmiştir. Ve e, dil arkadaşlar düşüncenin tarlasıdır. Bütün düşünceler kullandığımız dil üzerinden gelişir. Düşüncelerimiz de duygularımızın tarlasıdır, yani kalbimizin. Hislerimiz, düşüncelerimizin etkisinde meydana gelir ve davranışlarımız da duygularımızın etkisiyle meydana gelir. Yani arkadaşlar sadece dilinizi değiştirerek bütün davranışlarınızı değiştirebilirsiniz. Sadece kullandığınız dilde bir iki kelimeyi, bir iki kavramı günlük dilin içine kuvvetli bir şekilde sokun, bilinçli bir şekilde. Bakın göreceksiniz bir ay, iki ay sonra davranışlarınızda, ailenizde, o gidişatta nasıl bir değişiklik meydana geliyor. İşte Kur'an-ı Kerim arkadaşlar bizim evvelimizin, ahirimizin ee, neye dayanması gerektiğini anlatan bir kitap. Rabbimizi bize tanıtan bir kitap. Rabbini arkadaşlar... Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi Rabbini tanıyan kişi için artık Rabbi en yakın kişidir ona. Çünkü sebebini söyleyeyim Esma-i çalışmış biri olarak sebebini söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar başka hiç kimseyi bu kadar detaylı tanımanız mümkün değil. Bir, ikincisi diyelim beni 20 yıldır tanıyorsunuz. Çok da teşvikli mesainiz oldu yani alışveriş, maddi yönü, manevi yönü falan. Artık emin oldunuz benden, ahlakımdan, karakterimden. Peki benim beş yıl sonra da böyle olacağımı garanti edebilir misiniz? Yani insanlar değişkendir, nankördür arkadaşlar. O yüzden Peygamberimiz son nefesine kadar iman üzere kalabilmek, o ahlak üzere kalabilmek için dua etmiştir. Ya müقلib el kulub, sabbit qalbi ala dinik. Ey kalpleri eviren çeviren Rabbim, benim kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Peygamberimizin çok yaptığı dualardan biridir. Ama Allah Teala değişmeyecek arkadaşlar. Allah Teala yüzden fazla vasfıyla Kur'an-ı Kerim'de bize kendini anlatıyor. Davranışlarını anlatıyor, fiillerini anlatıyor, ukubatını anlatıyor, nasıl bizi karşılayacağını anlatıyor. Ve bunlar hiç değişmeyecek. Yani Cenab-ı Hak şöyle demeyecek, sürpriz öyle dedim ama şimdi değişti. Böyle bir şey demeyecek bize hiçbir zaman. O yüzden en güvenilir ilişkimiz Allah ile olan ilişkimizdir. En yakınımız bizim Rabbimizdir. Ve bizim özgüven, cesaret, girişkenlik işte ne varsa güzel vasıflar bugün aranan onların hepsi Rabbimizin bize lütfudur. Rabbi ile kuvvetli bir ilişki kuranın arkadaşlar ahlakı dönüşür. Ahlakındaki o zayıf noktalar kuvvetlenmeye başlar. Bunda ibadet ve zikrin de çok büyük etkisi vardır. Onları geçiyorum. Şimdi bu ayetlerin, bu girişteki ayetlerin arkasından kafirlerin bu dünyada rahat rahat dolaşması seni aldatmasın sakın diyor. Bu da sonra tekrar dönecek. Yani arkadaşlar... Ee, kafirlere Allah Teala bu dünyada tarih boyunca da böyle olmuştur. Çok verir. Niye çok verir? Birçok sebebi olabilir bunun. Gençlerin çok sorduğu sorulardan biridir. Neden işte kafirler bu kadar zengin, ileri, güçlü falan diye? Onu uzun uzun anlatırız. Sakın buradakilerle yetinmeyin. Efendim, ben de bütün dünyayı çiftliğim gibi görseydim Osmanlı işte fethetmiş birçok yeri arkadaşlar. Hala bugün orada oranın yerlileri yaşıyor. Bu gavurların fethettiği yerlerde yerliler yaşıyor mu? Hiçbiri yaşamıyor. Yok ediyorlar arkadaşlar. Yerlileri yok ediyorlar. Dolayısıyla tabii ki zengin, yani bedavadan bir kıta sizin oluyor. Gidiyor Afrika'da insan Kuntakinte'yi okuyun. Kökler kitabını okuyun Alexeyli'nin. Dizisini izleyin. Afrika'dan arkadaşlar hayvan avlar gibi insan avlıyor. Onları getiriyor, bedava çalıştırıyor. Yani o zengin olmayacak da biz mi zengin olacağız? Sonra hiçbir şekilde hukuka riayet etmiyor. Bugün dahi öyle arkadaşlar. Bugün dahi öyle. İşte onların bu halleri seni aldatmasın. Ali İmran suresinde de geçiyor. Bu surenin sonunda da tekrar geçecek. Sakın kafirlere bu dünyada verilenlere bakarak Kendini kötü hissetme, kendini başarısız hissetme, onlara hayran olma sakın, diyor allah Teala. Arkadaşlar, kafir, dünya kafirin cenneti, müminin zindanıdır. Çünkü ahiretteki sonuçla kıyaslandığı zaman. Bir de Allah'ın adaleti vardır. Tabii ki çalışanın çalışmasının sonucunu verecek Rabbim. Hep söylerim, burada da bir kez daha tekrar edeyim. Yahudilere çok kızıyoruz. Ama arkadaşlar o Yahudilerin nasıl çalıştıklarını, nasıl yaşadıklarını hep beni bilenler bilir yıllardır söylüyorum. Lütfen izleyin, lütfen okuyun. Nasıl aktardılar bu kültürlerini nesilden nesile, o bilinci nasıl aktardılar? Efendim verdiğim örneklerden birisi de şudur. Freud arkadaşlar, Freud biyografisinde okuduğuma göre Sigmund Freud 54 yaşına geldiğinde... Demiş ki artık günde bir fincan kahve molası vermem lazım kendime. Yani böyle çalışıyorlar arkadaşlar, onu da bilelim. Onlardan öncekiler de böyleydi. Efendim onları nasıl kıs kıvrak yakaladıysan bunları da yakalarım diyor Rabbimiz. Sakın efendim e, kafirlerin yeryüzünde böyle gezip dolaşmaları, hakimane tavırları seni yanıltmasın. Bu da bizim inancımızın imtihanıdır arkadaşlar. İnancımız inancın doğruluğuna kani olmadan zaten ona inanç denilemez. İnancın doğruluğuna kani olmuşsan artık e, yaşam standardı veya yaş hayatın maddi tezahürleri senin kendi inancından şüphe duymana sebep olamaz. Bu senin inancınla ilgili bir imtihanındır. 7 ve 9. ayetlerde meleklerin duasının müminlerle olduğunu anlatıyor. 10-12 arası kıyamet gününde kafirlerin halinin nasıl olacağını anlatıyor. Ve arkadaşlar sonuçta bize 13 ve 14. ayette Rabbimiz putlara tapmayın, tevhid inancını koruyun sapkinize ibadet etmeye devam edin mesajlarını veriyor. Bu ilk 14 ayetten benim çıkardığım sonuç daha mümin kulun hikayesine girmedik. Rabbini iyi tanı. Rabbini iyi tanı. Sonra 15. ayette Cenab-ı Hak tekrar kendini anlatmaya başlıyor. Rafi'u derecati arş. Allah dilediğini derecelerle yükselten Arşın sahibi olan Allah'tır. Arkadaşlar bu derecelerin yükselmesi de bize bazen aldatıcı geliyor. Mesela bakın kanaatimi söylüyorum. Bugünlerde resmi bir derecem olmadığı için Cenab-ı Hakk'a yatıp kalkıp şükrediyorum arkadaşlar. Çünkü bugünlerde karar mekanizmalarında etkin ve yetkin olan herkesin hesap vereceği kanaatindeyim. İslam ülkelerinde. İslam ülkelerindeki bütün yönetimlerin şu anda yaşananına karşı ne yaptıkları konusunda hesap... ...bunu bir şey okunama olarak söylemiyorum. Yani insanın derecesinin yükselmesi, sorumluluğunun yükselmesi demektir. Ama bayağı yani yüksek dereceden de her dereceden insanlarla tanışıyorum yeri geldiği zaman... Bakıyorum arkadaşlar, insan mesela derecesiz bir üniversitenin bilmem nesi olmuş falan. Böyle bir mutluluk. Yani hiç kimsenin omuzlarına bir ağırlık çöktüğünü de görmedim şimdiye kadar. Yani çok az. Çok az Yani her derece arkadaşlar omuzlara yüklenen bir ağırlıktır. Onun için kıyamet gününde ama dereceleri istememezlik edemeyiz. O dereceleri talibiz. Talibiz fakat onun sorumluluğunu da, Müdrik olarak o derecelere talip olmamız gerekir. Arkadaşlar kıyamet gününde hesabı en şiddetli olacak olanlar kimlerdir? Peygamberlerdir. Çünkü en yüksek derecede onlar oldukları için. İnsanları hesap günüyle uyarmak için bu vahye indirdiğini söylüyor ve 16. 20. ayetler arasında hesap gününü bize tarif ediyor. Hızlıca okuyorum size. İnsanlar kabirlerinden fırlayacak. Hiçbir şeyi gizleyemeyecekler. O gün hükümranlık vahit ve kahhar olan Allah'ın elinde olacak. Kimseye haksızlık yapılmayacak. Bir hayal kurun yani o güne. Herkes yaptıklarının karşılığını görecek. Çünkü Allah seviyor el-hisaattır. Yürekler ağızlara gelecek. Herkes yutkunup duracak. Ağzından bir ses çıkaramayacak. Arkadaşlar kıyamet günü mahşer meydanında bütün insanlar oradayken bir kuş uçsa kanat sesi duyulacak diyor Peygamberimiz. Kimseden çık çıkmayacak korkudan. Diyorlar ki korkutmadan anlatın dini. Arkadaşlar böyle bir şey yok söyleyeyim size. Korkutmak iki türlü olur. İki türlü korkutmak olur arkadaşlar. Bir, bir insana akıbetini hatırlatarak uyarmak. Bu da korkutmaktır. Yani bir ne dersiniz ki, bak yine bu baklavayı şekerim fırlayacak. Bu da bir korkutmadır. Bu çok gereklidir. Çok gereklidir. Akıbetini hatırlatmak. Bak yapma, 90 kilo olmuşsun ya da işte ne bileyim böyle davranma çocuğu kaybedersin. Bak böyle bağırıp çağırıyorsun, hakaret ediyorsun. Bu çocuk daha da senle konuşmaz. Bunlar da korkutmadır. Ama bunlar nasıl korkutmadır arkadaşlar? Bu yola girmeyin. Kazı var tabelası gibi. Ya da burası çıkmaz sokak tabelası gibidir. Bana ne ya ben dinlemem dersen gidersin sonuna kadar geri geri gelirsin. Hayatta geri geri gelmek de yok. Hayat arabasının geri vitesi yok arkadaşlar. Gittin orada kalırsın, çakılırsın kalırsın. Dolayısıyla bir ikinci tür korkutmak hastalıklı korku odur. Öcüler, bilmem neler, böyle vahşi bir takım fantastik bir takım unsurlarla insanlara dehşet ve korku salmak, evham ürettirmek. Onlar da işte silahlarıyla bilmem neleriyle korkutmaları bunlar hastalıklı korkulardır. Olmaması gereken bunlardır. O gün zalimlerin dostu olmayacak, hallerini anlatıp aracılık etmesini isteyecekleri tek bir kişi bile bulamayacaklar. Yani birisi, birisini bulmak isteyecek, etrafına bakınca birini birinin bulayım da bana şefaat etsin, aracılık etsin Allah izin vermedikçe kimse şefaat edemeyecek. Allah adaletle hükmedecek. Çünkü o Semih ve Basir'dir. Bu isimler biraz sonra gene gelecek. Arkadaşlar Semih ve Basir isimleri, Ali'in ismi mesela, Cenab-ı bazılarına göre müjdedir, bazılarına göre tehdittir. Mesela siz bir konuda haklıysanız Allah her şeyi işitiyor, her şeyi görüyor. Bu sizin için tesellidir, müjdedir, ferahlıktır. Çünkü haklısınız. Ama haksızsanız Allah'ın her şeyi işitmesi, her şeyi görmesi, her şeyi bilmesi bir tehdit olur. 21 ve 22. ayetlerde de inkarcılara tekrar uyarıda bulunuyor Rabbimiz ve ibret alma çağrısı yapıyor. Bu bölümden benim anladığım mesaj, ahireti iyice bil, sağlam bir şekilde inan. Bak Rabbini tanı, ahireti tanı. Usulü selasenin ikisi burada. Geldik. Arkadaşlar Hazreti Musa ile Firavun arasındaki olan bitenin kısaca anlatıldığı bölüme. Burası da 23 ve 27. ayetler arası. Bu bölümde Hazreti Musa'nın tavrıyla arkadaşlar Firavun'un tavrını bir e, özet şeklinde görüyoruz. Hazreti Musa ne yapıyor? Mucizelerle desteklenerek Firavun'a... Haman'a ve Karun'a gönderiliyor Rabbi tarafından. Hazreti Musa kendi istemedi. Tam tersine arkadaşlar beş yerde korkuyorum ya Rabbi diyor. Korkuyorum. İşte beni şöyle destekle, böyle destekle, dilimdeki düğümü çöz. Bana yardım et. Hazreti, hiçbir peygamber arkadaşlar oh oh sonunda peygamber oldum diye kıvançla yola girmemiştir. Korkuya kapılmıştır. Çünkü... Bizim gibi böyle körler, sağırlar, birbirini ağırlar. Herkes mümin, anlatıyorsun, alkışlanıyorsun, iniyorsun. Böyle değil ki peygamberlerin görevi. Şu anda bu toplumda dinden en uzak, en azgın ve makamın en yüksek kim varsa gidip ona anlatmak demek. Yani pe bugün peygamber gelse mesela Netanyahu'ya gitmesi lazım. Anlatabildim mi? Firavun'a gitmek böyle bir şey yani. Hazreti Musa gönderildi. Firavun, Haman ve Karun'un isimleri bilhassa zikrediliyor surede. Arkadaşlar, Firavun zalim yöneticidir. Haman zalim din adamıdır. Karun da Firavun'un zalim hazinadarıdır. Yani biri ekonomik gücü elinde tutan, biri kültürel ve dini gücü elinde tutan, biri de siyasi gücü elinde tutan, üç kişine, kişiye Hz. Musa'nın gönderildiğini söylüyor. Firavun ne yapıyor buna karşılık? Hz. Musa'yı yalancılıkla ve sihirbazlıkla suçluyor. Musa'ya inananların oğullarını öldürme, kadınlarını hor ve hakir şekilde kullanma kararı alıyor. Çok ilginç. Bunu psikologlar, sosyal psikiyatristler, psikologlar herhalde değerlendireceklerdir. Ama bir 20 yıl falan geçmesi lazım maalesef. Hani suya sabuna pek dokunmuyorlar ya bu arkadaşlarımız. Ee, iyice sular durulduktan sonra belki ancak konuşurlar. Çok ilginç arkadaşlar. Şu anda e, Siyonistlerin Müslümanlara yaptığı zamanında Firavun'un onlara yaptığının neredeyse aynısı. Yani kendisine yapılan o zulme o zulmü neredeyse birebir tekrar ediyorlar. Bu da neyi gösteriyor arkadaşlar? Sizi coşturmak için söylemiyorum. Kesinlikle zaferin bizim olacağını gösteriyor. Kesinlikle zaferin inananların olacağını gösteriyor. Yeter ki arkadaşlar ayağımız kaymasın. Yolumuzu şaşırmayalım. İstikametimizi şaşırmayalım. Kimin yanında duracağımızı iyi bilelim. Firavun ne yapıyor? Musa'yı öldürmek istiyor. Sebebi de sebebini de şöyle gösteriyor. Dininizi değiştiriyor ve ülkede bozgunculuk çıkarıyor. Düzen bozuyor diyor. Ne güzel bir düzenimiz vardı. Düzen bozuyor diye Hazreti Musa'yı öldürmek istiyor. Hazreti Musa da Allah'a sığınıyor. O bölüm böylece bitiyor küçük bir bölüm. İşte buradan benim çıkardığım mesaj arkadaşlar Yaşadığın hiçbir şey yeni değil. Sen kimin yanında duracağını bil. Yani bugün hiç kimse ben firavunum demiyor. Firavunların yeni atları var. Sen gücünü hayransın, zenginliği mi hayransın, arkadaşlar, genç arkadaşlar çok dikkat edin. Yani güzellik, zenginlik, şöhret, makam, meki, arkadaşlar insanın hak yolda olduğunu göstermez. Bunları kötülemiyoruz. Bak bilen bilir, ben dünyayı her boyutuyla severim. Güzel yemeği, güzel giymeyi, güzelce gezmeyi, güzel yerlerde yaşamayı, her şeyini. Dünyayı Allah yaratmış, neden sevmeyeyim ki? Severim ama bir numaralı önceliğim değildir. Başarı ve hakta olma konusunda kıskasım değildir. Eğer öyle olursa çok yolumu şaşırırım arkadaşlar. Sonra da ne yaparım biliyor musun? Biraz ağzım laf yaptığı için... Bu sefer kendi haklılığımı kanıtlamak için bir takım e, ayetleri, hadisleri kendime göre yorumlarım. Onları öne çıkarırım. Allah korusun arkadaşlar ondan sonra bir daha sırat-ı mustakimi bulamam. Ee, şey diyorlar mesela. İşte insanlar e, tesettüre imrensin diye ben böyle şık giyiniyorum. Bana soru, söyleyin ya. Şık olmak başka bu arada israf, müslif, gösterişçi olmak başka arkadaşlar. Lüks olmak başka. Bakın size söylüyorum. Kim inanır bilmiyorum. Olsun ben söyleyeyim. Ben bazen Hazreti İbrahim Manikabe'yi yapınca Cenab-ı Hak demiş ya çık şu kaşın üstüne insanları çağır. Kime duyururum ya Rabbim burada kimse yok. Zaten şehir yok orada yani. Sen seslen ben, çağır, ben duyururum diyor. Biz de öyle. Biz sesleniyoruz arkadaşlar. Öyle zamanlar vardı ki ihtiyacımızdan fazla her şeyi infak etmeniz gerekir. Şu anda o öyle bir zamanda olduğumuzu düşünüyorum. İhtiyacımızdan fazla her şeyi infak etmemiz gerekir, bağışlamamız gerekir. Öyle zamanlarda vardır ki, mesela Ömer bin Abdülaziz döneminde zekatlar toplanmış, Kuzey Afrika'ya gönderilmiş, Şam bölgesinde verilecek fakir bulunamadığı için, Kuzey Afrika'da da, Kuzey Afrika'yı düşünün bugün, Verilecek fakir bulunamamış, geri gelmiş, merkeze zekatlar ne yapmışlar? Köle satın alıp azat etmişler. Yani fakir yok. Böyle bir dönem olursa o zaman lüks içinde yaşayabilirsiniz. Böyle bir dönemdeyseniz lüks içinde yaşayabilirsiniz. Ama arkadaşlar lüksünüz varsa da bugünlerde giymeyin. Bakın size söylüyorum çok ayıp arkadaşlar. <gülüyor> Kullanmayın. Kullanmayın. Efendim şatafatlı törenler yapmayın. Düğünleriniz, bilmem neleriniz daha sade olmalı arkadaşlar. Hani o dedim ya duygusal boyuta girmeyeceğim. Yavaş yavaş oraya kayıyorum. Hemen geri döneyim. Kendimi toparlayamam. Ee, kimin yanında duracağını bil. Şaşırsan bunu geçmişteki benzerlerine bak. Şu anda bugün şu kişi kıssalardaki kime benziyor? Kıssalardaki kime benziyor? Bak. Benzerini bu ona göre yanında mı duracaksın karşısına mı duracaksın bu geldik efendim mümin kulun anlatıldığı bölüme işte size asıl anlatmak istediğim bölüme 28 50 ayetler arası arkadaşlar işte 22 23 ayet Hazreti Musa'nın öldürülmesi konuşuluyor firavunun meclisinde bu konuşmalara kadar o güne kadar yani İnancını gizlemiş yönetim kademelerinde yani firavunun ahalisinden, yakınlarından. Bazıları kuzeni olduğunu söylüyor, bazıları polis teşkilatının başkanı yani bugünkü İçişleri Bakanı gibi bir mevkisi olduğunu söylüyor bu kişinin. Yani sözü geçen biri danışma meclislerinde bulunan biri bu kişi. iman etmiş Hz. Musa'ya Müslüman olmuş fakat bunu o güne kadar açıklamamış. Hep böyle gizli gizli Hazreti Musa'yı da korumaya çalışmış. Fakat öyle bir nokta geliyor ki işte deminki korkaklık, cesaret, saldırganlık tanımını tekrar hatırlayın. Öyle bir nokta geliyor ki artık burada gizlerse zalimin işini kolaylaştırmış olacak. Onun için işte gizleyeceksin, çaktırmayacaksın, hissettirmeyeceksin, gözle namaz, kaşla namaz falan diyenlerle boşuna uğraşmıyorduk arkadaşlar. Boşuna karşı çıkmıyorduk bunlara. Firavun hanedanından o güne kadar Hz. Musa'yı gizliden gizliye korumuş ise de öldürülmesi konuşulunca açıktan artık mücadele meydanına atılıyor. İzlediği stratejiyi, bu mümin kulun izlediği stratejiyi madde madde tespit etmeye çalıştım arkadaşlar. Birinci madde düşündürme, karşısındakilerin akıllarına hitap ediyor. Bir adamı Rabbim Allah dediği için öldürecek misiniz? Yani niye öldürüyorsunuz adam ne diyor? Hepimizi Allah yarattı diyor. Yani bu böyle dedi diye birisi öldürülür mü? diyor. Üstelik de apaçık mucizeler gösterdi size. Yani kendisinin Allah tarafından görevlendirildiğine dair o sihirbazlarla olan e, şeyi düelloyu hatırlayın. Eğer yalancıysa burada çok güzel bir hitabet tekniği uyguluyor arkadaşlar. Tefsirler söylüyor. Eğer yalancıysa zaten Allah yalancıları muvaffak etmez. Yani zınnen ne demiş oluyor Firavun'a? Sen de yalancısın, muvaffak olamayacaksın. Tanrılık iddiasında bulunuyorsun. Tanrı olmadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla yalancılar muvaffak olmaz. Bu birinci stratejisi. Arkadaşlar benim buradan çıkardığım mesaj, dava adamı aksiyonunu sağlam düşünsel temellere dayandırması lazım. Yani dava adamı deyince şimdi iyi biz değiliz falan demeyin. Mesela sizin de bir davanız var. Hepimizin davası var. Çoluğumuza çocuğumuza din anlatacağız değil mi? Bana şöyle diyorlar arkadaşlar bazı anneler. Hocam bize bir tane kitap söyle. Çocuğumuza verelim. O kitabı okusun ve dine dönsün. Arkadaşlar böyle bir kitap yok. Öyle bir kitap varsa da onu önce sizin okumanız gerekiyor. Çünkü ben eminim ki sizin de kafanıza 4-5 tane o çocuğunuzun kafasına sokulan sorulardan sokulsa sizin de imanınız sarsıntıya uğrar. Onu e, sorgulamalardan geçirerek sağlamlaştırmanız yani denenmiş imtihamdan geçirilmiş imanlar sağlamdır. Kendi kendine açıklamaları, gereken açıklamaları yapılmış imanlar salandır. E <gülüyor> hasiben nâsu en yütrekû en yekûlû amen ve hum la yuftenun. Ankebut suresinin başında diyor ki Cenab-ı insanlar zannediyorlar mı ki iman ettik deyince biz onları bırakacağız ve o imanlarını hiç imtihan etmeyeceğiz. Böyle mi zannediyorlar? Şimdi burada da bu zatın bir defa muhatabını, Akli aklına hitap ediyor, düşündürmeye çalışıyor. Ya ne yapıyorsunuz, Rabbim Allah'tır dedi. Getirdiği mesaj bu, mucizeler, sihirbazlar kabul etti. Onun mucizelerinin insan ürünü olmadığını, Efendim, ne? bunun için insan öldürülür mü? İkincisi arkadaşlar, hep hitaplarında ya kavmi diye, burada da çok stratejik davrandığını düşünüyorum ben, bir topluluk içinde geçiyor bu konuşma. Firavunla baş başa olsaydı, Firavun onu anında ezip yok edebilirdi. Bir emir verir öldürürler. Ki kimse anlamaz. Ama öyle olmuyor. Bir danışma meclisinde yaparak bunu, yani Firavun da göz göre göre de artık hani o adamı ortadan kaldıramaz, ikna etmesi lazım, bunu bir şeye dönüştürüyor. Yani bütün o dinleyicileri de, o tartışmanın içine çekiyor. Firavuna hitap etmiyor mesela. Hep ya mı, ya mı diye oradaki topluluğa hitap ediyor. Ve bunu arkadaşlar topluluğun ortak akıl ve vicdanına hitap ederek kitle psikolojisinden yararlanarak yaptığını düşünüyorum. Bunun sonucunda da Firavun'u sadece kendi görüşünü açıklayan biri konumuna düşürüyor. Nitekim Firavun ayetlerde diyor ki sen böyle diyorsun ama benim görüşüm de bu. Yani o hükmeden, kahreden, e, zalim pozisyonundan bir tartışma meclisinde kendisi de fikrini açıklayan onların dengi biri konumuna düşürüyor. Mesela şu, şu ifade tamamen Firavun'un sözü, ben sadece görüşümü söylüyorum, bilirsiniz sizin için her zaman doğru olanı tavsiye ederim diyor. Buradan çıkardığım mesaj benim arkadaşlar, dava adamı toplumsal ilişkileri ihmal etmemelidir. Toplumu da daima o davanın içine çekmelidir, hesaba katmalıdır. Üçüncü aşamada arkadaşlar bu mümin kul tarihten örnekler veriyor. Bu tarihten örnekler az önce Cenab-ı Hak da verdi bize hem tarihten örnekler hem kıyametten örnekler bu mümin kulda. Ee, tarihten örnekler veriyor işte at kavmine ne oldu, Semud kavmine ne oldu biliyor musunuz? Yakın tarihten örnekler veriyor. Hazreti Yusuf'a ne yaptınız, işte Hazreti Yusuf'a iman ettiniz sonra ondan sonra tekrar saptınız diye hem uzak tarihten, hem yakın tarihten mesela, e, örnekler veriyor. İnanmazsan ne olur, inanırsan ne olur, helak edilen kavimler bunları anlatıyor. Bu da arkadaşlar bana, benim buradan çıkardığım sonuç yolumuzu doğru yürüyebilmemiz için bir tarih bilincimiz olması gerekiyor. Tarih bilincimiz olması gerekiyor. Dördüncü aşamada bu min kul arkadaşlar kıyamet gününde uğrayacakları felaketleri anlatıyor. Onlara hatırlatıyor. Kıyamet günde uğrayacakları felaketler, Ride anlattıktan sonra arkadaşlar, yani ne yaptı bakın, düşündürdü, toplumun vicdanına hitap etti, tarihten örnekler verdi, gelecekte kıyamet günü ne yaparız biz Allah'ın huzuruna vardığımızda diye orayı hatırlattı. Bütün bu akli deliller ve nasihatlere Firavun'un verdiği cevap nedir? Bana bir kule yapın da çıkayım bakayım Musa'nın tanrısı göklerde mi? Tam bir şarlatanlıktır arkadaşlar. Bunun, bu şarlatanlıkların, bugünkü örneği, şarlatanlık derken tabii hokkabazlık falan onu çağrıştırıyor. E, bilen arkadaşlar için söylüyorum safsata örneğidir. Tam bir safsata örneğidir. Buradaki safsata terminolojik anlamda kullanılmıştır. Yani şey var ya, Argumentum et hominem falan diye sayılan, Aristo'nun saydığı 13 tane safsata var. Bugün mantıkçılar, felsefeciler yüzden fazla safsata sayıyorlar. Tevfik uyarın safsatalar kitabını okumanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar, insan mesela şu bir safsatadır. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ee, Yani senin kim olduğun, söylediğin şeyin yanlış olmadığını göstermez. O makamdaki biri de yanlıştır. Yani. Mesela bunu genelde anneler yapar. Bir tane safsata örneği biraz rahatlayın. Anne ya, ayağıma çorap giymekle derslerdeki başarı arasında nasıl bir ilişki var ya? O da diyor ki sus ben anneyim diyor. Yani ayağıma çorap giy derslerin daha iyi olur demiş. Ya ne, ne alaka diyor, sus ben anneyim diyor, ne dersem doğrudur diyor. Bunun gibi Firavun da ne yapıyor arkadaşlar? Allah'ın göklerde aranacağını söylüyor. Ve bir uzak bir, e, kimsenin erişemeyeceği bir yer gösteriyor Allah için. Buradan e, iki amacı var. Bir, kendisi eğer gerçekten o kuleyi yapıp göklere ulaşabilirse gittim yoktu diyecek. Yapamazsa, gidemezse ben gidemediğime göre Musa nasıl gitmiş de görüşmüş o gariban haliyle diyecek. Yani her halükarda Hz. Musa'yı alt etmek için çok sinsice... Ee, tartışmayı başka bir mecraya çekiyor arkadaşlar. Bugün bunu Harari başta olmak üzere bütün e, propagandacı ateistler yapıyor. Propagandacı ateistler yapıyor. Safsataları tanırsanız onların e, çocuklarımızı, gençlerimizi, bizleri nasıl böyle ikna ettiklerini yanlış argümanlar üzerine veya iki doğruyu yanlış bir şekilde birleştirerek nasıl yanlış sonuçlar ürettiklerini görebilirsiniz. Ee, Cenab-ı Hak ne, ne diyor Firavun'un bu sözü için arkadaşlar? Birazdan Elmalı'dan bir alıntıyı okuyacağım size. Firavun böyle diyor ya yani bana bir kule yapın, ey Haman bana bir kule yap, çıkayım bakayım Musa'nın Tanrısı hakikaten var mıymış, yok muymuş? Cenab-ı Hak şöyle diyor arkadaşlar. Ve keverike yine li firavne su amelihi Burası bizim için çok önemli. Diyor ki, e, biz diyor böylece diyor Firavun'a kendi amelini süsledik ve onu yoldan sap saptırttık. E, saptırttık derken Allah saptırtmıyor. O seçiyor, Allah da izin veriyor yani. Burada önemli olan şu, herkes arkadaşlar kendi fikrini çok beğenir. Kendi fikrini, kendi düşüncesini, kendi stratejisini çok beğenir. Kendini hatasız görmek şeytanın yoludur. Adem ile şeytan arasındaki ilk karşılaşmayı hatırlayın. Kendinden sürekli şüphe etmek de insanı münafık yapar arkadaşlar. Münafıklar nasıl anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de? Mızeb ve Beyne delik La ilaha ula ve la ilaha ula. Devamlı bir git gel içindedirler. Biraz şunlardan, biraz bunlardan. İstikametleri yok yani. Sürekli şüphe, sürekli tereddüt, kendinden hiç emin olamamak. Bazı arkadaşlarımızı görüyorum, gencicik arkadaşlarımız. Muhakkak bunun evveliyatı var, temeli var ama çok üzülüyorum. Diyor ki, ya diyor benim imanım zayıf herhalde diyor amelim eksik olduğuna göre. Kardeşim yapma imanına niye hemen zayıflık atfediyorsun? İmanla amel arasında irade basamağı var. İraden zayıf. imanın zayıf değil. Yani çünkü imanım zayıfsa benim tutunacak hiçbir şeyim yok ki. İman zayıflar mı? Zayıflar. Nasıl zayıflar arkadaşlar? Ameli terk etmek suretiyle zayıflar. İmanı kuvvetlendiren şey ameldir. Amel arttıkça imanın kuvveti artar. Ama siz amelinizin eksikliğini iradenize veya işte başka çeldiricilere falan bağlayacağınıza niye hemen imanınıza bağlıyorsunuz? Anlatabildim mi? Firavun işte ve o mahiyette olanlar arkadaşlar her fikrini beğenir. Bir de öbürleri, öbür uçtakiler var, hiçbir fikrini beğenmez. Peki insanın kendisini öz geçirmesi, حَاسِبُوا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَا اَنْ تُحَاسَبُوا İşte bu mutedil olandır. Yani hesaba çekilmeden önce sen kendini hesaba çek. Bugün burada böyle söyledim, yanlış mıydı? Şöyle bir tavır aldım, acaba doğru mu? Yarın şunu yapacağım, en doğrusu nasıl olur? Bu şüphe değildir arkadaşlar. Bizim istikametimiz belli sadece her adımı ölçüyoruz. Bu şüphe değildir. İstikametinden emin olamamak, şu muhaklı, bu muhaklı, ömrü bununla geçirmek o şüpheci karakter hastalıklı bir karakterdir. Arkadaşlar, e, tartışmada muhatabını anlamaya çalışmak, en azından sözlerini çarpıtmadan dost doğru anlayıp ona göre cevap vermek gerekir. Burada firavun bunu yapmıyor. Yani bu mümin kul neler neler söyledi ona bir cevap vermiyor. Bak hiç cevap vermedi, ona cevap vermiyor Diyor ki siz bana bir kule yapayım, bakın bakayım, bak çıkıp bakayım bakalım tanrısı var mıymış yok muymuş gerçekten. Bunu yapabilmek için diyorlar arkadaşlar iletişim uzmanları iki hukuk özellikten arınmış olmamız gerekir. Yani bir tartışma sırasında karşımızdakini empatik bir şekilde dinleyip, dinleyip, anlayıp, doğru bir şekilde anlayıp uygun cevabı verebilmemiz için o tartışma sırasında... Arkadaşlar öfkeye kapılmamamız gerekiyor ve e, kibirli olmamamız gerekiyor. Kendi, ben kendisinden eminim zaten tartışmıyor hiçbir şeyi yani. Bu insan karşısındakini anlayamaz. Mesela narsistlerde böyle bir yetenek yok. Kapanıyor, ölüyor orası. Kibir arkadaşlar yerleştikçe iç dünyamıza, bünyemize başkalarını anlama kapasitemiz yok oluyor. Onun için bu bölümden benim çıkardığım mesaj arkadaşlar... Sakin ol, mütevazi ol, saf sataları iyi tanı. Bu bölümden çıkardığım netice bu. Emullah Hamdi Hazır bu Hazreti şey Hazreti Musa'm diyorum. Firavun'un arkadaşlar göklere çıkmak istemesini şöyle yorumluyor. Hızlıca okuyayım ne olur. Üstadımı da almış olayım burada. Onun haberi yok ama ben onu böyle kendimin usta olduğunu düşünüyorum. Gökte bir yıldız arar gibi rasat ile Cismani bir yolda Allah aramaya kalkmak, Allah'ı arama yolu değil. Halkı bu suretle ifale çalışmak da muvaffak olacak bir siyaset yolu değildi. Gökler ve yer, göklerde ve yerdeki her şey Halık'ın vücuduna delalet edip durmaktayken ve Allah'ı eserinden anlamak için yerin gökten bir farkı olamayacağı da aklı olanlar nezdinde malum iken Hz. Musa'nın Rabbunellezi a'tâ kulle şeyin halkahû fümme heda Bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını veren, yaratan ve sonra onu yoluna doğrultandır. Taha suresindeki gibi ifadeleriyle herkese öğrettiği açık yolu bırakıp da yetişemeyeceği uzaklara gitmeye kalkışmak elbette çıkar bir yol değildir. İşte bunun Firavun'un bir tuzağı, bir hilesi olduğunu nereden anlıyoruz? 37. ayette Wa ma keedu firawnee illa fi diyor. Tebab kelimesi tebbe, tebbe kelimesiyle aynı kökten. Firavun'un tuzağı kurudu, boşa çıktı diyor. O kurduğu tuzan işe yaramadığını söylüyor. Son olarak arkadaşlar bu mü'min kul artık tartışma zirveye doğru, yani Firavun onu da dinlemiyor, ona da cevap vermiyor ve efendim kule yapıp çıkmaya bakıyor. Bu mü'min kul kavmine dönerek diyor ki, kavmine hitap ederek, dünyanın geçiciliğini ve ahiretin ebediliğini unutmayın diyor. Arkadaşlar baştan beri bu surede vurgulanan şey, Zaten ilk ayetlerde söylendi. Allah'ın huzuruna dönük gideceğiz. Allah'ın huzuruna dönük gidecek olan kişi, arkadaşlar, 90 yıl, 100 yıl bir asalak olarak yaşamakta, yaşamayı mı tercih eder? Ne bileyim yani Allah nasip etmiş, 30'unda, 40'ında şehit mertebesinde gitmeyi mi tercih eder? Şehit mertebesinde gitmeyi tercih eder. Çünkü zaten anlattım öbür tarafa gittiğimizde dünya hayatının bize nasıl görüneceğini. Gerçek başarı nedir arkadaşlar? Amir bin Fuheyre'nin hayatını okuyun. İstem aslabetisinde küçücük bir bölüm. Amir bin Fuheyre arkadaşlar, Hz. Ebu Bekir'in Müslüman olduğu için satın alıp azad ettiği, sonra da geçinebilmesi için sürüsüne çoban olarak tuttuğu bir zat. Yani bir çoban. Öncesinde de bir köle. Medine'ye hicret ettikten sonra bu Amir bin Füheyre Ashab-ı Suffa'dan oluyor. Yani Peygamberimizin yetiştirdiği çekirdek kadro. Alimler kadrosu. O kadrodan oluyor. Ve Bil-i Maune faciası, bu isimler size yabancı geliyorsa lütfen gidince bakın. Bil-i Maune faciasında... İslam'ı tebliğ etmekle görevlendirilen o 70 kişiden biri olarak seçiliyor. Peygamberimiz tarafından gönderiliyor. Bunlar biliyorsunuz Maune kuyusunun başında tuzağa düşürüyorlar. Bunları isteyenler yalan söylemişler peygamberimize. Tuzağa düşürüyorlar ve arkadaşlar şehit ediliyorlar hepsi. Amir bin Fuheyre tam mızrak göğsüne saplandığında... Yaşasın kazandım diyor. Mızrak göğsüne saplandığında. Ben bunu çocukken okumuştum arkadaşlar. Hayat-ı Sahabe'de. hayat Sahabe'yi bir yaz tatilinde okumuştum. Kur'an kursu öğrencisiyken. Ee, yaşasın kazandım diyor. Öldüren kişi, o mızrağı batıran kişi bu söz karşısında şok oluyor. Çünkü onlar sadece bu dünyaya inanıyorlar. Birleşe inanmıyorlar. E diriliş yok. Hayatta bu dünyadan ibaret. E ben de seni öldürüyorum. Nasıl sen kazanmış olabilirsin ki? Ben kazandım yani. Seni öldürdüm. Fakat o ölüyor zaten. Ona cevap veremez. Bunun üzerine çok düşünüyor bu öldüren kişi. Ve bir müddet sonra Müslüman oluyor arkadaşlar. Müslüman oluyor. Yani ölürken, bakın ölürken, ölüp gelmediğim için bilmiyorum. Muhtemelen büyük bir panik halinde olacağız muhtemelen. Onun için zikir nedir biliyor musunuz? O zikirler, ne niçin yapılıyor biliyor musunuz? O panik anında dilimiz alışkın olsun da Allah diyebilelim diye yani. Çünkü dilimiz neye alışmışsa onu söyleyeceğiz. Depremde enkaz altında kimisi Amener Resulü okuyordu, kimisi 10. yıl marşını söylüyordu. Arkadaşlar herkes... Şuur altında beyninde en dipte ne varsa onu söyleyecek. Onun için zikir budur yani. O Allah kelamını dilimizde çoğaltmaktır. Şimdi e, bu zat da bize asıl hayatın neresi olduğunu, asıl önemli olan bize değil sadece o anda tabii kalbine de hitap ediyor. Sakın aldanmayın. Bu firavunun ordusuna gücüne, işte silahlarına, askerlerine aldanmayın. Asıl hayat ahiret hayatıdır, dünya geçicidir. Biz Allah'ın huzuruna kalıcı olarak varacağız ee, ve as en sağlam yol sebilur Reşat diye geçiyor efendim budur veya kalmi mali eduqum ilen necati ve teduuneni ilenlar. Sanki bugün sözleniyor arkadaşlar bize. Diyor ki ey kalmi ben sizi kurtuluşa çağırıyorum siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Ya firavuna inanıver ya işte kabul et ya sen de bir tek firavuna engelleyeceksin. Tek başına. Şimdi arkadaşlar duygusal yerler açığa çıkıyor yavaş yavaş. Duygusal demeyelim bu da çok mantıklı. Bakın bu olayın ilk günlerinde insanlar sanki ben bir bilenmişim gibi hocam bir şeyler söyleyin işte ne yapacağız ne yapabiliriz falan diyorlar. Arkadaşlar biz bir Devletimiz var. Devletimiz otur derse otururuz. Kalk derse kalkarız. Boşunuza gitmeyebilir. Ben böyle düşünüyorum. Biz çok devletçi bir aileyiz arkadaşlar. Yani benim soyum, sopumum hep öyledir. Bütün ailemiz askere geleceksin demişler. Gitmişler bir daha da hiçbiri dönmemişler. Hiç erkek, annemin ailesinden 7 tane erkek gitmiş. Hiçbiri dönmemiş. Babamın ailesinde bir tane erkek akrabası yokmuş. Biz vatana, devlete böyle bağlıyız arkadaşlar. Ama... Bu demek değil ki ben fert olarak bir şey yapamam. Arkadaşlar, işte kampanya deniyor, boykot deniyor, işte herhangi bir şey, herkes bir şey söylüyor. Ben dini terimlerle söylüyorum. Allah beni bu dünyada da, öbür dünyada da bugün böyle söylediğim için mahcup etmesin. Arkadaşlar, boykot cihattır. Cihattır. Ona bir cihat olarak bakın arkadaşlar. Gelip geçici bir heves olarak bakmayın. Bu boykotun o kadar dalgaları olacak ki eğer biz yapabilirsek. Yerli ürünlerimiz artacak, yerli ürünlerimizin kaliteleri artacak. Çünkü onları almaya başlayacağız. Onları, onları sıkış, sıkıştırın bir de. Geçen gün bir yere gittim, söylemesi ayıp arkadaşlar. Geldim midem bozuldu. Aradım adamları. Dedim ki vallahi sizde yedim, geldim midem bozuldu. Bak ben sizi internete de yazabilirdim, şikayet var koma da yazabilirdim. Yazmıyorum, insanlık yapıyorum. Neyi eksik yaptıysanız malzemeniz mi bayat, hijyeniniz mi eksik? Lütfen kendinizi gözden geçirin. Yani kullandığınız ürünleri arkadaşlar takip edin, müfettişi olun, talep edin ama kesinlikle boykot edin arkadaşlar. Sizi bu boykota ben epey bir önce karar vermiştim. Bu olaylar hiç yoktu bu boyutta değil ama kendi çapında True Cost belgeselini izledikten sonra İzleyin arkadaşlar bu Yahudi markaları, bu Amerikan markaları, bu Avrupa markaları böyle edinelim diye böyle uğraştığımız. O efendim Bangladeş'te, Hindistan'da, Sri Lanka'da şurada burada o fakir ülkelerde İnsanları nasıl çalıştırıyorlar? Nasıl efendim haklarını yiyorlar? Bir izleyin. Mahatma Gandhi'nin İngiliz-Hindistan sömürge imparatorluğunu, bakın, Hindistan'dan nasıl çıkardığını unutmayın arkadaşlar. Tuz ve dokuma tezgahlarıyla. Kendi İngiliz kumaşı almayacağız, kendi tuzumuzu kendimiz üreteceğiz diye. Rosa Park'ın... Soydaşlarının bir yıl otobüslere hiç binmeyerek otobüslere hiç bin o ne demek belediye otobüsüne hiç binmemesi Amerika'da siyahilerin çünkü onlar dar gelirli insanlar, arabaları yok. Kaç yıl önce arkadaşlar bir yıl otobüslere hiç binmeyerek otobüslerdeki siyahi beyaz ayrımını nasıl kaldırdıklarını yani bütün başarılı boykot kampanyalarını izleyin arkadaşlar. Başarılı olmayanları da izleyin. Genelde sendikaların grevleri başarısızlıkla sonuçlanıyor. Niye? Grev kırıcılar yüzünden arkadaşlar. İçimizdeki yok benim çamaşırım en beyaz olacak hastalığı grev kırıcılığa, boykot kırı kırıcılığa sebep oluyor arkadaşlar. Kesinlikle söylüyorum bu bir boykot değildir. Boykot kelimesini isterseniz çıkarın. Bu bir cihattır. Cihat, cihat illa arkadaşlar, cihat illa savaşmak değildir. Cihat insanın kendi nefsiyle mücadelesinden başlamak üzere her alandaki mücadelesidir. Yahudinin dini, imanı paradır. Kapitalistin dini, imanı paradır arkadaşlar. Diyeceksiniz ki bir tek benimle ne olur? Bir tek benimle ben kendimi kurtarırım. Bana eşlik etmeyen, bana inanmayan, beni destekleme, ben derken yani inancımı, davamı desteklemeyen kuruluşlar, efendim ticari kuruluşlar, herhangi bir kuruluş, şimdi şey yapmayayım, e, isim geçmesin arkadaşlar, kendileri kaybeder. Nerede? Allah'ın huzurunda. Ee, sadece başarı ahirete bırakmıyoruz biz, onu da unutmayın. Rabbena atinafid dünya haseneten ve fil ahirette haseneten. Biz Allah'tan dünyada da güzel bir yaşam istiyoruz, ahirette de güzel bir yaşam istiyoruz. Lütfen şu komplekslerinizden de kurtulun, arkadaşlar. Eminim sizde de var o kompleksler. Örnek vereceğim. Adam marka yapmış 7 tepe, markanın adı bu. Hiç satmamış. Seven Hill yapmış, yabancı marka diye hepimiz satın almışız. Bunun örnekleri var. Kendi kulaklarımla dinledim. Adam mühendis, Trabzonlu, biraz çılgın oluyorlar onlar arkadaşlar. İcat yapmış, havuz makinası. Havuz temizleme makinası. Tabii biraz da memleket sevdaları çok baskın. Trabzon makine diye isim koymuş. Hiç müşteri çıkmamış. Trabzon'u çevirmiş, morbart makine yapmış, satış yapmaya başlamış. Bu da bizim komplekslerimizdir. Yazıklar olsun, bizim bu Batı seviciliğimize arkadaşlar. Bazı insanlar, hepiniz bakın malın iyisini, güzelini sevebiliriz. Ama bu öyle bir şey ki arkadaşlar, hem sağlığımıza zararlı, hem ülkemize zararlı, hem düşmanımızın yani birazdan dua edeceğiz. 60 küsür hatim gelmiş. Ya gündüz arkadaşlar düşmanın cebine para koyan, silahını alsın diye para koyan o el akşam Allah'a açılınca allah Teala o duayı kabul eder mi arkadaşlar ya? Niye etsin? Niye etsin? Senin yerine Allah mı çarpışsın yani? O zaman zaten bu işler hiç olmazdı. Bu işler hiç olmazdı. Allah yardımcınız, mesela bize de bu çok dendi. Son peygamberin infoyu kuracağımız zaman kime anlattıysak projeyi birkaç isim hariç harika bir proje Allah yardımcınız olsun. Ya Allah bize yardım edecekse sizinle edecek. Arkadaşlar, Allah gökten yağdırmaz ki. Yastığımın altına da koymaz. Birinin vicdanını, birinin aklını, birinin kalbini harekete geçirir Allah bu şekilde yardım eder. Onun için kimin safında yer aldığınıza çok dikkat edin. Bakın boykot tekrar ediyorum. Şu anda hepimiz için farzdır arkadaşlar. Farzdır. Bilerek söylüyorum bunu. Benden hükmü cümleler çok az çıkar. Bilenler bilir. İkincisi arkadaşlar infak farzdır şu anda. Filistin, Gazze, Tekrar eskisi gibi inşa edilene kadar hiçbirimiz lüks bir harcama yapamayız, lüks bir tatile gidemeyiz arkadaşlar. Tekrar inşa edilene kadar. Tekrar o insanlar aynı hayatta hatta daha iyi şartlarda hayatlarına devam edene kadar. Eğer biz bunu yapmayıp arkadaşlar işte evimize, barkımıza, eşyamızı yenilemek bilmem ne, seyahatler, şunlar bunlar... Çarpılırız valla. Sonra Fatma Hoca keramet gösterdi dersiniz. Çarpılırız arkadaşlar ona göre. Üçüncüsü, bak infak, boykot, üçüncüsü. Her ne iş yapıyorsan kardeşim orada çıtayı bir derece daha yükselteceksin. Ne iş yapıyorsun? Bu boykotu kim yapacak arkadaşlar? Söylüyorum size kadınlar yapacak. Çünkü bütün alışveriş onlar karar veriyor. Çıtayı yükselteceksin. Ne iş yapıyorsun? Nakış yapıyorum. Çıtayı yükselteceksin. Ne iş yapıyorsun? Vaaz veriyorum. Daha iyi hazırlanacaksın. Öğretmenim. En iyi şekilde filmlerle, şeylerle, videolarla, materyallerle anlatacaksın. E, Filistin davasını bilmeyen hiç kimse olmayacak. Bakın arkadaşlar. Şimdi... E, Allah rahmet eylesin babam, insan yaşlandıkça kendi geçmişlerini daha çok hatırlamaya başlıyor. Babam arkadaşlar bize neredeyse ağlayarak, neredeyse diyorum öyle kolay kolay duygusallaşan bir insan değildi. Öfke dışında, biraz çok öfkesi vardı. Allah e, affetsin hepimize onu da. Arkadaşlar, e, neredeyse ağlayarak anlatılırdı Menderes'in asıldığı günü. Kendisi okur yazar dahi olmayan bir temizlik işçisi, o sırada Menderes'in asıldığı gün Kadıköy'de bir yerde çalışıyor. Çalıştığı binanın çatısına çıkmış damına. Çünkü o gün bir medya bir şey yok bugünkü gibi haberleşme imkanı. Damına çıkıyor. Diyor ki acaba bir yerde insanlar toplanmış mı varsa ben de gideyim yani. Belki de herkes çatıya çıktı aslında sokağa çıksalardı, değil mi? daha iyi olabilirdi. Şimdi biz bu hikayeyle o kadar çok büyüdük ki arkadaşlar o kadar çok dinledik ki bunu herkes bakın eminim her evde bu anlatıldı. 15 Temmuz gecesinde hiç tereddüt ettik mi? Hiç tereddüt etmedik arkadaşlar. Onun için Filistin'de anlatacaksınız, Yahudi'de anlatacaksınız, boykotu da niçin yaptığımızı anlatacaksınız. Arkadaşlar Amel defterimize şakır şakır sevapların yazıldığının seslerini duyacaksınız ya. Sesleri, o sesleri duyacaksınız. Vazgeçeceksiniz, inceleyeceksiniz. Sadece mesela İsrail'e destek veren firmalar diyorlar. Bence sadece o değil. Bu burada kalmayacak arkadaşlar. Amerikan kapitalizminin de sonu gelecek. Çünkü dünyadaki bütün kötülüklerin temelinde o vardır diyor. Bütün kötülüklerin temelinde vahşi kapitalizm vardır. Vahşi kapitalizm vardır. Ahlakın, e, dejenere olması, nesillerin, değerlerin bozulması bunların hepsinin temelinde. Hafta sonunda konferans dinledik eğitimin bir adım ötesi zirvesinde. Arkadaşlar bütün dünyada değerler dünyevileşiyor. Bütün dünyada. Gençlik artık öyle vatan, millet, memleket bilmem. Niye acaba? Niye? Çünkü biz bütün sermayemizi arkadaşlar şu sınavı da geçsin, şu okulu da kazansın, vaktimizi, paramızı, evdeki muhabbetimizi konuş. İşte başta söylediğim, bizim dilimiz dünyevileştiği zaman çocuğumuzun dini duyacağı başka hiçbir yer yok arkadaşlar. Maneviyatı duyacağı başka hiçbir yer yok ne yapıyor bu aşamadan sonra Mü'min Kul? Arkadaşlar kuruç ediyor. Yani anlattı, anlattı, anlattı. Hiçbir şekilde tesir etmedi. Hatta El-Mullahem Yazım tefsirine bakarsınız. tarihte Firavun'a karşı bir kuruç hareketi, yani bir baş kaldırı hareketi olmuş. O hareketin muhtemelen bu hareket olduğunu söylüyor. İbn Abbas diyor ki bu zat avanesiyle birlikte ee, daha çekilmiş Tarihi kayıtlarda da Mısır kahinlerinden Uzarsif adında birinin Hiksoslar tarafına geçerek mühim bir orduyla Firavun'a karşı huruç ettiği yazılı. Bu bölümden benim anladığım arkadaşlar, içinde hiçbir eylem, burada biraz birilerine dokunduracağım meyze, içinde hiçbir eylem önerisi olmayan düşüncelere itibar etmeyin abi. Yani konuşuyorlar, konuşuyorlar, konuşuyorlar. Bir süslü laflar, bir süslü laflar. Peki tamam da ne yapacağız? Hiçbir şey söylemiyorlar. Orasını ben bilemem diyorlar. Bunlara itibar etmeyin arkadaşlar. Boş laf. Biz işte tanımlıyoruz. Tamam tanımlayın köşemizde. Beni niye meşgul ediyorsun? Beni niye meşgul ediyorsun? Anlatabildim mi? Arkadaşlar bir sorun tespit ediliyorsa bir çözüm önerisi de olmalıdır. Buna cesaret edemeyen de ilim adamı değildir. Yani bir doktor çıkıp senin hastalığın şu ama bir şey öneremem bilmiyorum sen bilirsin dese. Ona gider miyiz ya o doktora? <gülüyor> arkadaşlar lütfen hangi e, ilim dalında olursa olsun bu benim kanaatim. Diyecekler ki gene avam avam konuşmuş olsun arkadaşlar. İçinde eylem önerisi olmayan, Hiçbir düşünce benim için bir şey ifade etmiyor. Peki motivasyonu ne? Herkesin sorusunu alırsam yandım burada Hacer Hanım. Motivasyonu ne? Bu zatın böyle huruc ederken emin mi yani kazanacağına? Cenab-ı Hak 40. ayette diyor ki, şimdi bu zatın dilinden. Men amile seyyî eten felâ yüczâ illa mutlâhâ. Kim kötü bir amel yaparsa sadece onun misliyle cezalandırılır. Ve men amila salihan ev unta. Erkek olsun kadın olsun. Kim bir salih amel işlerse feulaike yedhuluna'l cenne. Onlar işte cennete girerler. Yurzaquna fiha bighayri hisab. Orada hesapsız bir şekilde e, rızıklandırılırlar. İşte arkadaşlar aksiyonunu sağlam bir metafiziğe bağlamış oluyor. Arkadaşlar sonuç hakkında endişeli mi peki buzat? Ya biz böyle bir işe kalkıştık ama yani biz boykot ediyoruz zaman ne olacak ya bizim boykotumuzdan falan. Sonuç hakkında bir endişeli mi arkadaşlar? Diyor ki bakın. Fesete ne ma 44. ayet. Siz benim ne dediğimi yakında anlayacaksınız. Bu boykotun, arkadaşlar sonuçlar gelmeye başladı boykotun sonuçları. Biz var ya ısrar edelim. Herkes bir kişiyi daha ikna etsin. İşte kredi kartları şimdi gündemde. Kesinlikle katılıyorum. Arkadaşlar Visa ve Master kartların her harcamanızdan 5 lira bile harcasanız Visa ve Master kartlarıyla bir kuruş Yahudilere gidiyor. Çünkü hepsinin patenti Yahudiler'de. Hepsinin patenti Yahudiler'de. Onunla ilgili boykot çalışmalarının önerileri var. Öneri, öneriler var. Onlara bakarsınız. Siz benim ne dediğimi yakında anlayacaksınız diyor. Ve üfeyyudu emri ilallah. Bu çok okunan bir duadır arkadaşlar. Siz de çok okuyun. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Arkadaşlar Müslüman süreçten sorumludur, sonuçtan sorumlu değildir. Sonuçları Allah yaratır ve bir iyiliğe en az 10 hasene verir. Ne demek 10 hasene? Sadece sevap diye bakmayın. Tahmin edemeyeceğiniz dalgalar halinde karşılık verir Allah-u Teala'ya attığınız adımlara. En az 10, 10'dan 700'e kadar. Onun için Allah'a bırakırız biz sonucu. Görevimi yerine getirdikten sonra sonucu Allah'tan beklerim. Yalnız şu var arkadaşlar, tembellik, acizlik ve korkaklık yapmadığı gibi bu zat, dikkat edin, köşesine çekilebilirdi, benim gücüm bu firavuna yetmez diyebilirdi, efendim ben kendi kellemden korkuyorum diyebilirdi. Bunları yapmadığı gibi giriştiği işin sonucuyla ilgili kaygı, panik ve endişe de yaşamıyor. Yani ne korkusu var ne kaygısı. Korku ve kaygıyı rastgele söylemiyorum arkadaşlar. Korku dansı kitabını da tavsiye ediyorum. Harriet Lerner'ın. Korku sizden gitmeyecek. Yanına cesaret eklemeniz gerekiyor. Korkuyla uğraşmayın. Cesaretiniz arttıkça o korku kendiliğinden gidecek. Ama korkuyla uğraştıkça korku büyüyor. Çünkü onu hedef haline getirdiğiniz için. Bu sakin cesarete bizim ihtiyacımız var. Yani ben bunu Allah için yapıyorum, işimi de Allah'a havale ediyorum. Allah verecek benim karşılığımı, sonucu Allah yaratacak. وَمَا تَوْف۪يق۪ي اِلَّا بِاللّٰهِ Bu da Hz. Yakup'un duası. Benim başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ve sonuçta arkadaşlar, اِنَّ اللّٰهَ bil بِالْاِبَادِ İşte baştaki basir ismi bir daha geldi. Allah kullarını daima görür. Bu da doğru yolda olana ümit, yanlış yolda olana tehdittir bu basir ismi. Bu, bunun mesajı nedir? Bunun bize verdiği mesaj nedir? Sen sürece odaklan, sonucu Allah'a bırak. Arkadaşlar sonuçta 45 ve 46. ayetlerde bakıyoruz ki Allah o mümin kulu inkarcıların tuzaklarından kurtardı. Firavun ve beraberindekileri Kötü bir azatla kuşattı. Ama bu sürecin ne kadar sürdüğünü bilmiyoruz. Yani ne kadar, kaç yıl bunlar uğraştılar, savaştılar. Böyle bir gecede gelmiyor arkadaşlar. Son ana kadar Cenab-ı Hakk'ın mucizevi yardımları ne zaman gelir biliyor musunuz? Hz. Meryem'in doğurması anına kadar. Hz. Musa'nın Kızıldeniz'in başına gelmesi anına kadar. Yani bütün mucizelere bakın. Elinizden gelen her şeyi sonuna kadar yaptıktan sonra Allah'ın yardımı gider. Çünkü Allah sizin yerinize o işi yapmaz, sizin yerinize yapmaz. Efendim bunun için de sabır şart. Sabır sabır bir direnmedir. Doğru da direnmedir ve sonuçlarını göze almak demektir. 47 8. ayetlerde arkadaşlar cehennemdeki konuşmaları aktarılıyor. En başta söyledim. İşte siz bizi yoldan çıkardınız. Şimdi yardım edin. O da diyor ki ben de ateşteyim. Nasıl yardım edeyim? Bu, bu konuş, e, konuşmalar aktarılıyor. Yanlış tarafta yer alan onlarla birlikte ceza görür. Zayıf ve aciz manipülasyona açık olmak, çaresiz olmak vesaire Allah katında mazeret değildir arkadaşlar. Herkes... Gücü yettiği kadarını yapmakla sorumludur. Buradan çıkardığım sonuç da benim yalpalama. Yalpalama. Dosdoğru ol, yalpalama. Şimdi bu minkulun kulun karakteristik özelliklerini tespit ettim arkadaşlar. Bunlar siz de etmişinizdir. aslında da işte ben de biraz konuşayım diye epeydir konuşmuyorum. Efendim, e, hazır elime geçirmişler. <gülüyor> Efendim, bu minkulon nasıl bir karakteri var ki bunları başarabildi? Bir, arkadaşlar, temkinli fakat korkak değil. İki, önce düşündürerek doğruya getirmeye çalışıyor. Önce akıllara hitap ediyor. Bakın bu bizim eksik olduğumuz bir yer arkadaşlar, akıllara hitap etmek. Halbuki Yusuf suresinin sonunda... Cenab-ı Peygamber Efendimiz'e ne diyor? Kul, de ki hadihi sebili benim yolum budur ed'u Allahi ala basiretin ele ve beni tebe'edin ben ve benim yolumdan gidenler basiretle hakka davet ederiz. Yani düşündürerek basiretlere hitap ederek hakka davet ederiz. Üçüncüsü Motivasyonu ahiret kaynaklı. Hiçbir mevkii ümidi yok. Bak hiçbir kere Hazreti Musa'ya geçiyor mu? Adamın konuşmasına. Yani Musa da bana şunu yapacak, ben de Musa'ya yardım edeceğim. İşte onun şeyi olacağım, şusul olacağım, musul. Hiç böyle bir hedefi yok arkadaşlar. Ahiret, Allah'ın rızası, cennet hep bunlardan bahsediyor. Davet ehli, davet ehli yani doğruyu kendine saklamıyor. Bu arkadaşlar... Set ilerleşmiş kapitalizme hizmet eden, efendim postmoderniz psikolojiye karşı da sizi uyarıyor Siz bilirsiniz. Ben de uyarmak. Uyarıyorum arkadaşlar. Ne demek setilerleşmiş, kapitalizme hizmet eden postmoderniz psikoloji? Postmoderniz şu demek arkadaşlar. Ortak bir hakikat yok. Herkesin kendi hakikati var. Yani psikoloji, biliyorsun psikoloğa diyor ki... Doğru önemli değil. Sen nasıl hissediyorsun kendini? O önemli. Nasıl ya? Yani ben yanlış yaparak iyi hissedersem kendime, bu iyi bir şey. Benim amacım diyor sana kendini iyi hissettirmek. O yüzden işte patır patır bir şeyler oluyor ondan sonra. İki, arkadaşlar kapitalizme hizmet ettiğine de örnek vereyim. Anneniz, babanız biraz başınıza ekşiyorsa bunlar toksik ilişki, hemen sınırlarını çiz... Hemen tavrını al. Ama patronunla geçinemiyorsan bir dakika ama geçinmen lazım. Bir dakika orada iş hayatında geçinmen lazım. Kapitalizme hizmet ediyor arkadaşlar. Ve efendim sekülerleşmiş. Allah rızası yok, ahiret düşüncesi yok, hiçbir kere gündeme gelmiyor. Siz gündeme getirseniz de inanılır bulunuyor mu bilmiyorum. Onun için hep söylediğim bir şeydir. Ben artık arkadaşlar kimseden eyvallah, evelallah yani korkmuyorum. Eskiden de pek korkmazdım. Şimdi hiç korkmuyorum. Arkadaşlar, e, açıkça söylüyorum, sadece ve sadece değerlerinizi paylaşan psikologlardan yardım alın. Değerlerinizi paylaşmayan, sizin değerlerinizi hastalık sebebi olarak gören, yani size baktığında bakıyor diyor ki tabii ki diyor. <gülüyor> tabii ki özgüvensiz olur. Tabii ki şöyle baksana diyor. Yani baktığında öyle diyor. Birini ailemden birini arkadaşlar işte iyi bir şey olsun, iyi bir yer olsun, mesleğinde ehil olsun, tecrübeli olsun falan diye gönderdik birine. ikinci seansta ne demiş biliyor musunuz? Kadın psik, psik psikolog. Saçını görebilir miyim? Bir açsam demiş. Arkadaşlar bu şey gibi hayvanat bahçesinde hayvana bakar gibi bir şey yani. Son derece tejoratif bir şey. Bunu yapamaz. Kesinlikle profesyonel değil. Onun için bunlara çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Sadece ima her. Bunları niye söyledim arkadaşlar? Çünkü bugün insanlar arası ilişkiler şöyle. Kimseye yanlışını söyleme. Senin birine yanlışını söylemen için senin yanlışsız olman lazım. İlk taşı günahsız olan atsın falan. Böyle çok da inandırıcı argümanlarla bunları söylüyor. Arkadaşlar biz peygamberimizin yolundan gidiyoruz. Ben yani. Onu tercih ediyorum. Peygamberim bana diyor ki, veda hutbesinde burada bulunanlar bulunmayanlara sözlerimi aktarsın. Bak dikkat et. Umulur ki dinleyen, söyleyenden daha iyi yapabilir. Çünkü bazen Söyleyen eksik yapıyordur, iradesiz zayıftır az önce söylediğim gibi. Ama dinleyenin çok sağlam bir iradesi vardır, bir şeyi duydumu yapabilir. Yani bazen arkadaşlar, tasavvuf tarihinde Ebu Süleyman Darani Hazretleri için söyleniyor bu. Bir sinek bir kartalı avlayabilir. Avlayabilir bazen. Onun için biz söyleyeceğiz arkadaşlar. Söyleyeceğiz. Bakın benim yine babamı söyleyeyim. Kadıköy Üskülesi'nde temizlik işçisi namaz kılıyormuş. Namaz kılmaya başlamış işte bir yaştan sonra. E, demek ki o kadar yanlış kılıyor ki, yani dışarıdan belli. Hani gören biri demiş ya, abi senin namazın olmuyor demiş. Böyle namaz olmaz demiş. O kadar yanlış yani. Babam da demiş ki, abi benimki olur demiş. Çünkü ben hiçbir şey bilmiyorum demiş. Allah kabul eder benim gibi demiş. Ona demiş ki, o günler için sen demiş Sibirya'da bir yerde yaşasaydın, soracak hiç kimse bulamasaydın, o zaman Allah kabul ederdi. Ama sen şimdi caddenin karşısına geçsen, İskele camisine gitsen, birine desen ki ben namaz kılmayı bilmiyorum, desen, hadi bunu diyemedin diyelim, utandın, namaz hocası alsan, sadece resimlerine bile baksan, öğrenirsin namaz kılmayı demiş. Babam o günden sonra camiye gitmeye başlamış arkadaşlar. O adamın kim olduğunu bilmiyoruz ama biz iki kardeş işte o adamın, o çağrısının, o davetinin sonuçlarıyız. Anlatabildim mi? Herkesi diğer kardeşlerim içinde tabii geçerlidir. Herkesi arkadaşlar davet edeceğiz. Ama efendim şey, usulünce tabii, nazikçe, bilgiye dayalı, görgülü bir şekilde... Kültürlü bir şekilde seveceğim. Tabii ki böyle. Bunlara riayet edeceğiz. Ama asla davetten vazgeçmeyeceğiz. Bu adanın bu mümin kulun hayatının, ahlakının davet ahlakı olduğunu görüyoruz. Sadece iman ve tebliğ ile yetinmeyip, işte biz burada tıkanıyoruz. Bir boykot açıldı önümüze arkadaşlar. Vallahi ömrü hayatında ilk defa kendimi 15 Temmuz gecesinden sonra cihat ediyor gibi hissediyorum. Bak. Cihat ya, cihat herkese nasip olmaz hayatında. Yani böyle dingin, dingin yaşayıp gitmiş, cihattan haberi olmamış. Ne büyük bir mahrumiyet yani. Arkadaşlar, aksiyon alabilen ve bu aksiyonu sağlam metafizik temellere dayandıran cesur bir karakter. Ve sonucun Allah'a ait olduğunu bilen, tevekkül ehli, sakin bir karakter. Ahlakı görüyor musunuz arkadaşlar? İşte sonuç olarak size temin ederim ki, Bakara suresinde, dün akşam okuyordum gene orada da geçiyor. Arkadaşlar, korkudan zillet, cihattan izzet doğar. Cihat etmeden izzetinizi müdafaa edemezsiniz. Bilhassa biz kadınlar, arkadaşlar, bunları yapabiliriz. Gene bir ölçüde hesabımız kolay olacak. Allah erkeklere, Müslüman erkeklere şu anda yardım etsin. Çünkü peygamberimiz buyuruyor ki arkadaşlar, dünyanın en doğusunda kafirler bir Müslüman kadını esir alsalar, onu kalelerine sokmadan önce onların elinden kurtarmak dünyanın en batısındaki Müslüman erkeklere de farzdır. Arkadaşlar, şu anda bütün Müslüman erkeklere cihat farzdır. İslam alimler birliği zaten açıkladı. Ben bu kanaatteyim zaten. Arkadaşlar, bu bilinçte olsak, bu şekilde hareket etsek şimdiye kadar çoktan bu sorunlar belki de çözülebilirdi. Ben yani şunu şey yanlış anlaşılmasın. Yani burada bir savaş kışkırtıcılığı falan yapmıyorum. Cihat deyince de insanın küllerine diken diken oluyor bazılarının. Yani böyle cız kelimeler var. Geçen gün işte hafta sonu Mahmut Erol Kılıçoğa çok güzel söyledi bunu epistemolojik sömürgecilik. Epistemolojik sömürgeciliğe çok da güzel örnek verdi. Allah uzun ömürler versin. Dedi ki e, benim spiritüel koçum var derseniz çok moda, çok cool oluyor. Şeyhim var derseniz çok geri kafalı, gerici oluyor. Benim spiritüel koçum bana mantra verdi derseniz çok ilerici, çok cool, çok böyle seçkin bir şey. Efendim şeyhin bana yurt verdi, zikir verdi görev derseniz efendim e, out oluyor. Bunlar hep arkadaşlar zihinlerimizin de sömürgeciliğe maruz kaldığının alametidir. Tekrar ediyorum cihat demek, gayret etmek demektir. Kişinin nefsiyle mücadelesinden savaş meydanındaki çarpışmaya kadar bütün gayretlerini. Bu insanlık adına, kulluk adına yaptığı bütün gayretler cihattır arkadaşlar. Çocuklarımızın eğitimi vesaire bunların hepsi. Cenab-ı Hak muvaffak etsin, hepimizi efendim fazlasıyla konuştum. Ee, Allah Teala sonucunu, neticesini halk etsin. Bizden dua istiyorlar. Dua etmeye en çok utandığım anlar bunlar arkadaşlar. Ama işte dediğim gibi kim bilir ne, ne ihlaslı insanlar bu hatimleri okudular. Onların duasını kısaca yapalım. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme rabbena ya rabbena teqabbel minna inneke entes semiu'l-alim. وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الخير وإلى طريق المستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم وبحُرمة حبيبك ورسولك الكريم وعفواً لنا يا كريم وعفواً لنا يا رحيم وافر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا إكرام الأكرمين يا أرحم الراحمين إلهي يا ربي ...huzuruna geldik, boynumuzu büküp ellerimizi açtık. Ya Rabbi biz günahkar ellerimizle, günahkar ellerimizle... ...Ya Rabbi bütün eksikliğimizle geldik huzuruna. Ya Rabbi senin makamının izzetine, affına, mağfiretine, lütfuna iman ettik. Onlara güvenerek geldik. Gaffar oluşuna, tevab oluşuna, Rahman ve Rahim oluşuna iltica ettik Ya Rabbi... Ya Erhamer Rahimîn bizlere lütfu kereminle, affu ı mağfiretinle muamele eyle. Günahlarımıza bakarak değil Ya Rabbi, senin makamının, kelamının izzetine bakarak, o mümin kulun, bütün peygamberlerin hikayesindeki müminlerin, kıssalarındaki müminlerin, Ya Rabbi cümlesinin hürmetine dualarımızı kabul eyle. Ya Erhamer Rahimîn okunan sayısız hatmi şeriflerden, ya Rabbi, gece gündüz titreyen kalplerle yaptığımız dualardan, Ya Rabbi, bütün hayır ve hasenatlarımızdan hasıl olan ecir ve sevabı evvela sevgili peygamberimizin ruhu u hediye ediyoruz ve ile ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Peygamberimizin alimin ve ashabının ruhlarına, Ezvacı tahiratın ehli beytin, evlad-ı Resulün ruhlarına. Ya Rabbi! Nûru Kur'an'ı elden ele, dilden dile bizlere kadar ulaştıran bütün alimlerimizin, hocalarımızın bizlere bir harf öğretmek suretiyle de olsa üzerimizde hakkı bulunanların ruhlarına hediye ediyoruz vası ile. Meşayihün cümlesinin ruhlarına ya Rabbi, şehidü hedanın ruhlarına hediye ediyoruz vası ile. Ya rahman, rahimin. Ya Rabbi, söylemeye utanıyoruz ama Filistin'de şehit olan kardeşlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Ya Rabbi, makamlarını cennet derecelerine ali eyle. Geri kalanlara sabırlar ihsan ile. Ya ilah helalemin, düşmanlarını kahru perişan eyle. Allahümme inna ence aluke fehinu ve auzu bike min şururihim. Allahümme innâ nece'aluke fînûhûrihim ve a'ûdü min şûrûrihim. İlahi Ya Rabbi, Ya Rabbi onları destekleyen kaynakları kurut. Ya Rabbi köklerini kurut. Ya Rahman rahimin, sana yalvarıyoruz Ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere doğrunun yanında duracak cesareti ver, izzeti ver siyeti ver Ya Rabbi. Mümin kardeşlerimizin yanından bizleri ayırma Ya Rabbi. Ya Rabbi dünyada bir gıdım olsun gözü kalmayanlardan eyle bizleri. Karnı tok gözü tok olanlardan eyle bizleri. Ya Erhemen rahimin. ...bu had şerifleri okuyanların geçmişlerinin ruhlarına, şu anda burada el açıp amin diyenlerin geçmişlerinin ruhlarına... ...Ya Rabbi şu üzerinde durduğumuz toprakların her santimini kanlarıyla sulayan şehitlerimizin, yüzyıllardır sulayan şehitlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz, vasıl öyle. Ya Rabbi ayaklarımıza kuvvet ver, kalplerimize izzet ver, akıllarımıza basiret ver, lisanlarımıza hikmet ver Ya Rabbi... Ya Rabbi ellerimize üretkenlik ver. Ya Erhmer Rahimin kafirin zırnığına dahi muhtaç olmayacak bir ülkede yaşamayı bizlere nasip et. Ya Erhmer Rahimin. Ya Rabbi kalplerimize uyanıklık ver. Biz Müslümanların parçalanmasından birbirlerine düşmüş olmasından sana sığınıyoruz Ya Rabbi. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in kuvvetlerini birleştir. Güçlerini birleştir. Kalplerini birleştir. Ya camia senden bunu bütün Esma-i Hüsna'nın hürmetine diliyoruz ya Rabbi. Ya Erhamer Rahim'in şu caminin banilerinin ruhlarına bütün mabetlerimizin külliyelerimizin, efendim medreselerimizin, tekkelerimizin, bizim bütün manevi bekçilerimizin, türbelerimizin, bütün hepsinin banilerinin ruhlarına da hediye ediyoruz vasıl eyle ya Rabbi. Şu anda burada el açıp amin diyen bu kardeşlerimin kalplerinden geçen bütün hayırlı muratlarına nail eyle ya Rabbi. Güçlüklerini kolaylıklara tebliğ eyle. Ya Rabbi bize elinizle ürettiğimiz şeyleri tüketmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, Ya İlahe-i Alemin, ülkemize kuvvet ver Ya Rabbi, memleketimize kuvvet ver. Ülkemizin, memleketimizin, insanımızın gücü için, dirliği için, muhafazası için, ebediyeti için, devamı için çalışan, en zirveden, en noktaya kadar her kim varsa meleklerinle destekle ya Rabbi. Her türlü şerlerden muhafaza eyle bunları ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin evladı yalimizin kalbine vatan sevgisini, bayrak sevgisini, ümmet bilincini lütfeyle. Bizleri ırkçılık belasından, kardeşlerimizi hor görme belasından muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin senin katına senin yaratıklarından birini hor görmüş olarak çıkarma bizleri ya Rabbi. Ya er Rahimin kalplerimizin darlığından da sana sığınıyoruz. Kalplerimizi genişlet ya Rabbi. ke Rabbike Rabbil İzzet'e amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Similar.